Bismillahirrahmanirrahim 1367 Ebu Hureyre'den. Biz sonra gelen fakat öncekileri Geçenleriz. Onlara kitap Verilmişti de bize de Verildi. Onlara aziz Ve Celil olan Allah bugünü de Farz kıldı. Fakat onlar onla, Onda ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah Cuma gününü bize nasip etti. Böylece bütün insanlar bize tebaa Oldular. yani ertesi gün cumartesi Yahudilerin daha ertesi gün Hristiyanların kutsal günleri oldu 1369 Ebul Cahat Etnamri'den Aleyhisselatü Vesselam önemsemeyerek 3 Cuma'yı terk eden kimsenin Allah'a kalbini mühürler 1370 İbn Abbas ve İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Halk ya Cuma'ya devam eder ya da Allah onların kalplerine mühür vurur, gafillerden olurlar. 1371 Hafız annemizden Akıl bali olan herkesin Cuma namazına gitmesi farzdır. 1372 Semure bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam bir özrü olmadığı halde Cuma namazını kılmayan kimse Bir dinar tasadduk etsin. Bir dinar bulamazsa yarım dinar tasadduk etsin. Bu hadis zayıf. 1373 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete sokuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. 1374 evs bin Eves'ten aleyhissalatü vesselam Günlerinizin en faziletisi cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün vefat etti. İkinci sura o gün üflenecek. İlk üfleme de o gün yapılacak. Onun için o gün çok salavat getirin. Getirdiğiniz salavatlar mutlaka bana arz edilir. Ya Resulullah siz çürüyeceksiniz. Bizim getirdiğimiz salavatlar size nasıl arz edilecek dediler. ve Selam aziz ve cell olan Allah toprağa peygamberlerin vücutlarını çürümeyi yasak etti. 1375 Abdurrahman bin Ebu Said babasından naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam akıl bali olan herkesin cuma günü gusletmesi, dişlerini misraklaması ve kadınların kullandığı koku da mümkün olduğu kadar koku sürünmesi vaciptir. 1376 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam sizden biri cumaya geldiği zaman gusletsin. 1377 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü gusletmek bali olan herkese vaciptir. 1378 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Her Müslümanın haftada bir yıkanma günü vardır. O da Cuma günüdür. 1379 Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir'den Asap'tan bazıları Cuma günü gusletmek hususunda konuşuyordu. Bunun üzerine Ayşe annemi şu olayı nakletti. Etraftaki yüksek mahallelerde oturup da Cuma'ya buraya gelenler vardı. Bunların üzerleri kirliydi. Rüzgar estiği zaman kir kokuları etrafa yayılır, halkı rahatsız ederdi. Durum Ali sallatü vesselam'a bildirilince onlar yıkanmıyorlar mı buyurdu. 1380 Semure'den Ali sallatü vesselam Cuma günü abdest almak sünnet. Bu ne güzel sünnettir. Ama Cuma günü yıkanan kimse daha üstün bir iş yapmış olur buyurdu. 1381 Evs bin Evs'ten Aleyhissalatü Vesselam kim cuma günü üzerine başını temizler, gusleder, erkenden camiye gelir, imamın yakınında hutbe dinlerse her adımı için bir sene oruç tutmuş ve o sene ibadetle geçirmiş sayılır. 1382 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab bir takım elbise görerek ''Ya Resulullah şu elbiseyi alsanız da cuma günleri ve yabancı elçiler geldiği zaman giyseniz'' dedi. Aleyhissalatü Vesselam bu elbiseyi ahirette nasip olmayan kimseler giyer buyurdu. Bilahare Aleyhisselatü Vesselam'a aynı bunun gibi bir elbise geldi. Peygamberimiz onu Ömer'e verdi. Bunun üzerine Ömer Ya Resulullah onu bana mı giydiriyorsun? Halbuki Uttarit'in elbisesi için şöyle şöyle buyurdun deyince Aleyhisselatü Vesselam ben onu sana giyesin diye vermedim dedi. Ömer de bu elbiseyi Mekke'deki henüz Müslüman olmamış olan kardeşine verdi. 1383 Abdurrahman bin Ebu Said babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Bali olan her erkeğin Cuma günü gusletmesi, dişlerini misvaklaması ve imkan dahilinde koku sürmesi lazımdır buyurdu. 1384 Eus bin Eus'ten yine aynı. 1385 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü olunca melekler mescidin kapısına gelir ve Cuma'ya gelenleri yazarlar. İmam hutbeye çıkınca melekler de defterini kapatırlar. Cumaya ilk gelen bir deve tasadduk etmiş gibi sonra gelen bir sığır ondan sonra gelen bir koyun, ondan sonra gelen bir ördek, ondan sonra gelen bir tavuk ondan sonra gelen de bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap alır. 1386 ve 1387 yine aynı. 1388 yine aynı. 1389 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü içinde 12 vakit vardır. O vakitler içinde öyle bir vakit vardır ki Müslüman'ın o vakitte istediği her şey kendisine verilir. Onun için o vakti ikindiden sonraki saatte arayın. 1390 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Cuma namazını kılar sonra da dönüp hayvanlarımızı götürürdük. 1391 Eyase bin Seleme bin Ekva'dan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Cuma namazını kılardık. Namazdan döndüğümüzde davarların, duvarların gölgesi henüz oturacak hale gelmemiş olurdu. 1392 Said Bin Yezid'den ve Selam zamanında Cuma ezanı İmam Minber'e çıkınca okunurdu. Ebubekir ve Ömer'in hilafetleri zamanında da böyle oldu. Osman'ın hilafetinde cemaat kalabalıklaştı. Bunun üzerine Osman üçüncü bir ezan daha okunmasını emretti. Zevra'da ezan okundu ve böylece devam edip gitti. 1393 aynı, 1394 yine aynı. 1395 Cabir bin Abdullah'tan ve Vesselam Cuma günü imam hutbedeyken biriniz namaza gelirse hemen iki rekat namaz kılsın. 1396 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken mescidin duvarındaki hurma kütüğüne dayanırdı. minber yapılınca bu kötüyü bıraktı. Onun üzerine çıktı. Bunun üzerine kütük mescitte ekleyen kadar yüksek bir sensle devenin inlemesi gibi bir inledi. Aleyhissalatü vesselam indi. Kütüğü kucakladı. Kütük hemen sustu. 1397 Ebu Ubeyde'den Ka'ab bin Ujre mescide girdi. Abdurrahman bin Ümmül Hakem de oturduğu yerden hutbe okuyordu. Bunun üzerine Ka'ab şuna bakın oturduğu yerden hutbe okuyor. Halbuki aziz ve celli olan Allah Onlar bir kazanç veya eğlence görünce seni ayakta bırakıp hemen oraya yöneldiler. Ayetini okudu. 1398 Eus bin Es, Es-Sakafi'den Aleyhissalatü Vesselam kim cuma günü üstünü başını yıkar, gusleder, erkenden camiye gelip imamın yanında durursa ve hele hutbeyi can kulağı ile dinlerse her adımı için bir sene oruç tutmuş ve ibadet etmiş gibi sevap alır. 1399 Ebu Zahiriye'den Cuma günü Abdullah bin Birsun'un yanındaydım. Abdullah bir adam geldi, cemaatin omuzlarına basarak ilerliyordu. Hemen Ali Sallallahu ve Sellem adama otur rahatsız rahatsettim diyordu. 1400 Amur bin Dinardan Cabir bin Abdullah'tan Cuma günü Ali Sallallahu ve Sellem minberdeyken bir adam geldi. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem "2 rekat sünnet kıldın mı?" dedi. Adam "Hayır" dedi. Hemen kılbıyordu. 1401 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam imam hutbedeyken yanındakine sus diyen kimse Cuma'nın eczinden mahrum kalmış olur. 1402 aynı. 1403 Selman'dan aleyhissalatü vesselam Cuma günü emredildiği gibi temizlendikten sonra evinden çıkıp Cuma'ya gelen ve namaz bitinceye kadar hiç konuşmayan kimsenin o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahlar affedilir. 1404 Abdullah'tan Aleyhissalatü Vesselam bize hacet duasını öğretti. O şöyleydi. Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım ister, ondan af dileriz. Nefislerimizin şerinden, amellerimizin getireceği kötülükten Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığına da kimse hidayete kavuşturamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Bundan sonra üç tane ayet okurdu. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl korunmak gerekir? Söyleyecek korunun ve ancak Müslüman olarak can verin. Ey insanlar! O Rabb'ınıza karşı gelmekten sakının ki sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan da eşini yarattı. İkisinden birçok erkekler ve kadınlar üretti. Korunun o Allah'a karşı gelmekten ki siz onunla birbirinizden haklarınızı dilersiniz ve hısımlık bağlarına saygı gösterin. Çünkü o üzerinde görüp gözeticidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı vazifelerinize dikkat edin. Sözün doğrusunu söyleyin. Âl-i İmrân 102, Nisâ 1, Asab 70. 1405 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve sellem hutbe irade ederken sizden biri cumaya gelirken gusletsin buyurdu. 1406 İbrahim bin Neşit İbn Şihab'a cuma guslü hakkında sorduğunda o sünnettir dedi. 1407 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu ve sellem minberde ayakta sizden Cuma'ya gelen gusletsin buyurdu. 1408 Ebu Said El-Hudri'den Cuma günü Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken üstü başı perişan bir adam içeri girdi. Aleyhisselatü Vesselam'a namaz kıldın mı dedi. Adam hayır dedi. İki rekat namaz kıl buyurdu ve cemaatı sadaka vermeye teşvik eden sözler söyledi. Bunun üzerine cemaat elbiseler verdiler. Elbiselerden iki takımını Aleyhisselatü Vesselam o adama verdi. Ertesi cuma Adam tekrar geldiğinde ve vesselam yine hutbe okuyordu. Bu sefer yine cemaat sadaka vermeye teşvik etti. Adam geçen hafta verilen elbiselerden birini sadaka olarak verdi. ve vesselam bu adam geçen cuma üstü başı yırtık bir vaziyette geldiydi. Ben cemaatın sadaka vermesini istedim. Onlar da elbise verdiler. Bunun üzerine elbiselerden ikisinin bu adama verilmesini emrettim. Şimdi tekrar cemaatın sadaka vermesini emrettim. Bu sefer bu adam... Geçen hafta aldığı elbiselerden birini sadak olarak verdi dedi ve adam azarlayarak al elbiseni buyurdu. 1409 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbe okurken bir adam içeri girdi. Aleyhisselatü Vesselam ona namaz kıldın mı dedi. Adam hayır dedi. Kalk kıl buyurdu. 1410 Ebubekir'den Bekir'den Hz. Peygamber'i Minber'de gördüm. Hasan yanındaydı. Aleyhisselatü Vesselam bir cemaata bir de torununa bakarak bu oğlum seyittir Belki Allah onu iki büyük Müslüman cemaatın anlaşmasına vesile kılar buyurdu. 1411 Harise bin Numa'nın kızından Ben Kaf suresini Cuma günü Minber'de okurken peygamberin ağzından ezberledim. 1412 Hüseyin'den Bişir bin Mervan Cuma günü Minber'de ellerini kaldırdı. Bunun üzerine Ummara bin Rüveybe Es-Sakafi ona kızdı Ve şehadet parnağı işaret ederek Aleyhissalatü Vesselam sadece böyle yaptı dedi 1413 Abdullah bin Bureyde babasından Aleyhissalatü Vesselam hutbe okuyordu Hasanla Hüseyin geldiler Üzerlerinde kırmızı gömlekten Sağa sola yalpa yaparak yürüyorlardı Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Hutbeyi keserek hemen indi Onları kucağına aldı Sonra tekrar hutbeye çıkarak Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir demekle Allah-u Teala ne kadar doğru söylemiş. Bunların gömülüklerine basarak yürüdüklerini görünce dayanamadım. Sözümü kesip onları kucağıma aldım. 1414 Abdullah bin Ebu Enfadan Evfadan ve Vesselam çok zikreder, boş sözü fazla sevmez, namazı uzatır ve hutbeyi kısa tutardı. İhtiyaçlarını karşılamak için ihtiyar kadınlarla ve fakirlerle yürümekten çekilmezdi. 1415 Cabir Bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bulundum. Onun hep ayakta hutbe okuduğunu birinci hutbeden sonra oturup ikinci hutbeyi okumak için tekrar ayağa kalktığını gördüm. 1416 Abdullah'tan Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam hutbelerin ikisinde ayakta okur ve iki hutbe arasında oturarak aralarını ayırırdı. 1417 Cabir Bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Birinci hutbeyi ayakta okur, sonra hiç konuşmadan biraz oturur, sonra tekrar ayağa kalkarak ikinci hutbeyi okurdu. Kim size Resulullah'ın hutbelerini oturarak okuduğunu söylerse yalan söylemiş olur. 1418 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam ayakta hutbe okur, oturur, sonra kalkarak ayet okur, aziz ve cell olan Allah'ı zikrederdi. Hazreti Peygamber'in hutbesi de namazı da normal uzunluktaydı. 1419 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam menberden indikten sonra bir ona bir mesele arz eder, konuşur. Peygamber onun arz ettiği meseleyi halledinceye kadar onunla beraber ayakta dururdu. Daha sonra da mihraba geçip namazı kıldırırdı. 1420 Ömer'den. Cuma namazı iki rekattır. Ramazan bayramı iki rekattır. Kurban bayramı iki rekattır. Sefer namazı iki rekattır. Hz. Peygamber böyle yapardı. Böyle yapınca eksik kılınmış olmaz. 1421 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü sabah namazında Secde ve İnsan Suresini Cuma namazında Cuma ve Münafık'ın surelerini okurdu. 1422 Semure'den Aleyhissalatü Vesselam Cuma namazında A'la ve Gaşiye Suresini okurdu. 1423 aynı, 1424 aynı, 1425 Ebu Kureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Cuma namazının bir rekatına yetişen tamamına yetişmiş gibidir. 1426 Ebu Kureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden biri cuma namazını kıldığı zaman farzdan sonra 4 rekat daha kılsın. 1427 İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam cuma'nın farzından sonra döner evinde 2 rekat namaz kılardı. 1428 yine aynı 1429 yine aynı 1430 Ebu Kureyre'den. Tur'a gitmiştim. Kaab'da oradaydı. Onunla bir gün orada bekledik. Ben ona Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden bahsettim. O da bana Tevrat'tan bahsetti. Ben ona Hazreti Peygamber'in güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır. Adem o gün yaratıldı. O gün cennetten çıkarıldı. O gün tevbesi kabul edildi. O gün vefat etti. Adem oğlu hariç yeryüzündeki hayvanlar Cuma günü. Güneş doğuncaya kadar korku içinde. Bütün dikkatleriyle kıyametin kopmasını beklerler. Yine Cuma günü içinde Öyle bir vakit vardı ki o vakitte namaz bir müminin istediği her şey kendisine verilir. Ka'ab o senede bir gündür diye itiraz edince ben hayır o vakit her cumadaydı dedim. Bunun üzerine Ka'ab Tevrat okudu. Sonra da Resulullah doğru söylemiş. O her cumaymış dedi. Oradan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebu Basra el-Gıfari karşılaştım. Nereden geldin dedi. Turdan dedim. Eğer önceden beni görseydin gitmezdin dedi. Ben niçin dedim. Ben aleyhissalatü vesselamın mescidi haram Benim mescidim, Mescid-i Nevevi ve Beyt-ül Maktis gibi 3 mescidin dışında başka bir mescide ziyaret gidilemeyeceğini söylediğini duydum dedi. Bilahare Abdullah bin Selam karşılaştım. Durumu ona anlattım. Keşke beni Tur'da görseydin. Kaaba rastladım. Ben ona peygamberin hadislerinden bahsettim. O da bana Tevrat'tan bahsetti. Beraberce orada bir gün bekledik. Ona Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söyledim. Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma. Adem o gün yaratıldı. O gün cennetten çıkarıldı. Tevbes o gün kabul edildi. O gün vefat etti. Ademoğlunun dışında hayvanlar o gün hıyametin kopacağından korkarak güneş doğuncaya kadar bütün dikkatleriyle beklerler. Yine Cuma günü içinde öyle bir saat vardır ki o saatte namazdayken Allah'tan isteyen kimse istediği mutlaka verilir. Kağıp itiraz ederek her istenilenin verildiği saat senede bir gündür dedi. Abdullah bin Selam Kağıp Yalnız söylemiş dedi. Sonra ben devam ederek Ka'ap Tevrat'ı okuyarak Resulullah doğru söylemiş. O saat her Cuma'ymiş dedim. O zaman Abdullah Ka'ap doğru söylemiş. O saati ben biliyorum dedi. Kardeşim onu bana da söyle dedim. O Cuma gününün güneş batmadan önceki son saatidir dedi. Aleyhissalatü Vesselam mümin o saatte namazdayken bir şey isterse dediğini duymadığında Halbuki senin dediğin saatte namaz kılınmaz dedim. O da cevaben sen aleyhissalatü vesselamın kim namaz kılar da kıldığı yerden ayrılmadan oturduğu yerde diğer namaza kadar beklerse o kimse o saate kadar namazda sayılır dediğini duymadığını dedi. Duydum dedim. Öyleyse o saat benim dediğim saattir dedi. 1431 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Cuma günü içinde öyle bir saat vardır ki o saatte Müslüman birinin Allah'tan istediği her şey kendisine verilir. 1432 yine Aynen. 1433 yala bin Umeyye Ömer bin Attab'ı Kafirlerin size zarar vermesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda bir beyis yoktur. Fakat artık insanlar emniyette olduklarına göre hala niçin eksik kılıyorsunuz diye sordum. Ömer sorduğun şey benim de hayretimi mucib etti. Peygamber'e sordum. O Allah'ın size verdiği bir sadaka. Onun için Allah'ın sadakasını kabul ediniz, cevabını verdi 1434 Umeyye bin Abdullah bin Halid Abdullah bin Ömer'e vakit namazları ve korku namazı Kur'an'da var fakat sefer namazını Kur'an'da bulamıyoruz dedi İbn Ömer de yeğenim aziz ve celil olan Allah hiçbir şeyi bilmezken bize Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi onun için biz peygamberin yaptığını gördüklerimizi yaparız dedi 1435 İbn Abbas'tan ve Vesselam Mekke'den Medine'ye bir yolculuğa çıktı. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmadı halde namazları ikişer rekat olarak kıldı. 1436 yine aynı. 1437 yine aynı. 1438 Enes'ten Aleyhisselatü ve ile beraber Medine'den Mekke'ye sefere çıktık. Alihissellat ve Selam Mekke'de 10 gün kaldı, dönünceye kadar namazları sefer olarak kıldı. 1439.